Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediyel evlâ en hedâna Allah Leqad jâet rüsulü Rabbina bilhak sallû ala Muhammed صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِينَ بَلَغُوا أَشُدَّهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا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 Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak ile Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri'ne nihayetsiz şükürler olsun. Uykunun tatlı olduğu, istirahatın albenisinin iyi olduğu bir saatte, hava sıcaklığının da yorucu olduğu bir vakitte, bize, bana seni gerek, seni dercesine, istirahatımızı terk ederek, her şeye katlanarak, yakından uzaktan, Rabbimizin ayetlerini müzakere etmek için, kendi evlerinden bir evde toplanmayı, bizlere nasip etmiştir elhamdülillah. Aşıka yakındır, ifadesi halk arasında yaygındır. Yani insan sevdikten sonra zor şeylerde insana kolay gelir. Sevmedikten sonra kolay şeylerde zor gelir. Hasta bir insana, iştahı olmayan bir insana buyur yemek yedeseniz oturduğu yerden kalkıp yeme yemek yemeye iki adımlık mesafede yemek yemeye kalkıp gelmez. Yemeği yanına götürürseniz o yemeği de yemez. Çünkü yemeğe iştaha yok. İştah olmadıktan sonra, sevgi olmadıktan sonra, aşk olmadıktan sonra kolay olan şeylerde insana bıktırıcı gelir ve zor gelir. Ama heves olduktan sonra, sevgi olduktan sonra zor şeylerde kolay gelir. Dolayısıyla İçimizde Rabbimizin kelamına, kitabına, Kur'an'ına, dinine karşı bir sevgimiz, aşkımız, muhabbetimiz vardır ki bu saatte uykunun tatlı olduğu bir saatte bizi kaldırıp buraya kadar getirmiştir. Bunu manevi nimetin değerini idrak edelim ve şükrünü eda edelim diye ifade ediyorum. Yarın ahirette bu manzaranın mutlaka karşılığını Mükemmel bir şekilde göreceğiz. Yüce Rabbim eclimiz, zayetimiz. Kıymetli <Gülüyor> dostlar, bugünkü dersimizde Kehf suresinin e, ayetleri vardır. İkinci rekatte tam Eshab-ı Kehf, e, Musa aleyhisselamın Hızır aleyhisselamla olan yolculuğunun başladığı noktaya geldik bıraktık. Biraz daha ilerleseydik Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'la dolaşacaktık biraz da. Ama öyle nasip oldu. Kehf asab-ı kehf'in kıssasının anlatıldığı bir suredir bu sure. Ancak biz namazda okuduğumuz ayetlere varmadan o şu o kıssa olayda da bitmiştir yani anlatılması geride bitmiştir. Dolayısıyla namazda okuduğumuz ayeti i kerime Kehf Suresi'nin ayetleridir ama Kehf Ashab-ı Kehf'in kıssasının bitiminden bir sayfa sonra biz başladık dersimize, oraya geldi. Ve Musa Aleyhisselam'ın kıssasını da de başlangıcında dersimiz namazdaki okuduğumuz ayette bitmiş oldu. Namazda okuduğumuz ayet-i kerimelerden seçiyoruz. Dolayısıyla hemen başlayayım birinci ayet-i kerimeden müzakeresini yapacağımız. E, ee, Cenab-ı Hak Celle Velaluhu Hazretleri yine namazın içerisinde okuduğumuz ayet-i kerimede buyuruyor ki bir tanesinde Essemi Ey insanlar, biz bu Kur'an-ı Kerim'de anlayabilirsiniz diye her türlü örneği veriyoruz, taslif ediyoruz, açıklıyoruz. Essemi billahi inna'llaha la en yadriba ma Kullarım siz anlayasınız diye bir sivri sineği bile misal vermekten, örnek vermekten haya etmem. Bir sivri sinek örneği verilecekse sivri sineği de örnek olarak veririm size. Bir takım insanlar kurtlara taparlar. Kurtarıcı diye onların peşinden giderler. Sen bizi kurtardın, sen bizi kurtarırsın. Biz sana meftunuz, sana borçluyuz derler. Geleceğimizi de sana borçluyuz, geçmişimiz de sana borçluyuz derler. Halbuki sinek, sinek üzerine konsa Üzerinden sineği kaldıramaz. üzerine pislesi, üzerini temizleyemez. Bir sineğin karşısında kendisini koruyamayacak olan putlara insanlar taparlar, onlardan medet beklerler diye Allah Celle Celaluhu örnek veriyor. Bu da bir örnektir. Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri biz anlayalım diye her türlü örneği, misali bazen tekrar tekrar Kur'an-ı Kelimin muhtelif yerlerinde verir. Kıymetli dostlar, biz insanların iki tane hayatı vardır. Diğer canlılar bir hayatla muha muhayyadırlar. Yani insanın dışındaki afedersiniz hayvanlar, ormandaki hayvanlar, bu hayvanlar dünyada yaşarlar. Ahirette diriltilecekler mi? Boynuzlu hayvandan, boynuzsuz hayvan hakkını alması için diriltilecek. Hadis-i şerifte öyle ifade ediliyor. Biz de aynen öyle inandık. Adli ilahi gerçekleşmesi için Allah-u Teala ve Tekeddes Hazreti'nin adalet terazisi gerçekleşmesi için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hayvanları diriltecek. Boynuzlu hayvandan, boynuzsuz hayvanın hakkını alacak. Yani ezilen hayvanın hakkını ezen hayvandan alacak. Nasıl olacağını Allah bilir Celle Celaluhu. Orası bizi ilgilendirmiyor. Ama ondan sonra hepsi yine toprak olacak. Ne kaldı geriye? Biz insanlar öldükten sonra diriltilince ebedileşmiş olacağız. Artık insanlar diriltildikten sonra insanlar ebedileşmişlerdir. Cennet ehli cennette ebedileşmiştir. Cehennem ehli de cehennemde ebedileşmiştir. O zaman şu manzara çıkıyor karşımıza. İki tane hayat vardır bizim için. Birisi dünya hayatı, birisi de ahiret hayatıdır. Seçim hakkımız var mı? Ben şunu istemiyorum, bunu istemiyorum diye. Öyle bir hakkımız yok zaten. Bize sorarak bizi dünyaya getirmediler ki biz dünyaya geldik. Allah Celle Celaluhu bizi dünyaya getirdi, yarattı bizi, elhamdülillah. Yokluktan varlığa getirdi bizi. Bu kendi irademize bağlı bir olay değildir. Dünya'ya gelişimiz kendi irademize bağlı bir olay olmadığı gibi, dünyadan ahirete göçüşümüz de kendi irademize bağlı bir şey değildir. Ahirete gidişimiz kendi irademize bağlı olmadığı gibi, ahirette, ahirette diriltilişimiz de, kendi irademize bağlı olmayan bir şeydir. Lokman Aleyhisselam oğluna demiş ki evladım ölüme inanmıyorsan uyuma. Demiş baba nasıl uyumayayım demiş. Uyku geldiği zaman tak gidiyorum. Kendimden geçiyorum. Öldükten sonra dirilmeye inanmıyorsan uyuduktan sonra uyanma demiş. Babacım demiş nasıl uyanmayayım ki demiş. Elimde değil ki. Vakti saati gelince tak kendi kendime uyanıyorum. Bir uyumuş buluyorum kendimi. Daha sonra kendimi uyanmış buluyorum. Evladım desene ki sen uyumak elinde değil, uyanmak elinde değil. Sen senin elinde değilsin, başkasının elindesin desene. Seni başkası idare ediyor. İşte Allah Celle Celle. Es-Selam-i Dibillah. Allah-u yeteveffel enfusahine mevtiha velletî lemtemut fî menâmihâ feyümsiküllezî qadâ aleyhel mevte ve yursilul uhra Allah Celle Celaluhu öyle Allah'tır ki insanların ruhlarını iki türlü alır. Bir, uyuduğu zaman alır Allah Celle Celaluhu insanın ruhunu. يَتَوَفَّ الْاَنْفُسَا ح۪ينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي lam تَمُدْ ف۪ي مَنَامِهَا Ölen insanların ruhlarını tam alıyor. Ölmeyen insanların ruhlarını uykusunda alıyor. Adam uyudu. Allah Celle Celaluhu ölümü ona takdir ettiyse onun ruhuna kabz ediyor, göndermiyor geriye. Ama uyuyan insanın ruhunu Allah Celle Celaluhu kabz ediyor, uyanacağı zaman, uyanmasını takdir buyurduğu zaman ona gönderiyor. İnsan rüya alem, uyku alemindeyken rüya görür. Mekke'ye gider, Kabe'yi tavaf eder, Arafat'ı çıkar, Arafat'ı ziyaret eder. Değişik yerleri dolaşır. Bu dolaşan nedir? Dolaşan insanın ruhudur işte. İnsanın ruhunun uçağa binmesine gerek yok. Arabaya bahsedebilmesine gerek yok. Bir anda elektrik hızıyla beraber dünyanın her tarafını dolaşabilir. Rüya aleminde insanın e, gördüğü görüntüler ruhla bağlantısı vardır onun. Yani Kur'an ifadesiyle insan uyuduğu zaman ruh bedenden çıkıyor. Ruh bedenden çıkıyor da can çıkmıyor yalnız. Ruh ayrı şeydir, can ayrı şeydir. Ruhla can birbirinden farklı şeylerdir. İnsan uyuduğu zaman ruh bedenden ayrılıyor ama damarlar içerisinde, vücutta var olan can ise hala vücuttaki sağlığı devam et, canlılığı devam ettiriyor. O devam ediyor. Eğer Allah Celle Velaluhu Hazretleri ruhu göndermeyecekse geriye canı da alıyor. Olay bitmiş oluyor ve insan ölmüş oluyor. Demek ki Bundan dolayıdır ki uykuya ölümün kardeşi derler. Şu dünya hayatı bizim için birinci hayat türüdür kıymeti dostlar. Yaşadığımız, yaşamakta olduğumuz birinci hayat türüdür. Bundan sonra bir de insanlar öldükten sonra tekrar diriltileceklerdir. Tekrar diriltilince ebedileşmiş olacağız insanları. Kullu şeyin hânikun illâ vecihe. Her şey helak olacak, her şey yok olacak. Allah Celle Velalâ Hazretlerinin zatı pakı sübhani ismi şeresine. Mevlân Celle Velalâ Hazretlerinin zatı pakı sübhani'sinin dışında her şey yok olacak. Yok olacak ama tekrar kıyamet gerçekleşince var edilecekler, var edilince insan da ebedileş ebedileşecek ve ikinci kez var edilenler hepsi ebedileşecek. <gülüyor> yani cennet ebedileşecek, ebedileşecek. Cehennem ebedileşecek. Allah Celle ve Ala Hazretleri zaten ezelden ebede kadar, onun varlığı hiçbir şeye benzemez, varlığına nihayet yoktur, ezeli ve ebedidir. Şimdi bizim için iki tane hayat türü olunca yaşadığımız hayatı görüyoruz, hayat şartlarını görüyoruz, hissediyoruz. Yaşayacağımız hayatı bilmiyoruz. Bunu kim bilir? Yaratan Allah bilir Celle Cilaluhu. öğrettiği peygamberleri bilir. Kur'an-ı Kerim'de sık sık Allah Celle Celaluhu şu dünya hayatını bize örnek olarak anlatıyor. Kullarım yaşadığınız şu hayatı bir, ben size bir benzeteyim. Nasıl değerlendirmeniz gerekir, nasıl algılamanız gerekir, nasıl değerlendirmeniz gerekir bunu ben size öğreteyim buyuruyor. Şimdi verdiği örneği Cenab-ı Hak Celle Celaluhu muhtelif yerlerde de vermiştir. Nedir bu örnek bakalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak Celle Celaluhu emrediyor. Estaizu billah. Ve darib lehum metelel hayati dünya. Ey Muhammed Mustafa Mustafa Aziz. Sen ümmetine, benim kullarıma yaşadıkları dünya hayatının örneğini nasıl bir şey olduğunu onlara sen şu, şu şekilde açıkla. Şu şekilde beyan et, açıkla buyuruyor. Emri veren Allah Celle Celaluhu, anlatan da kendisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve benim bu açıklamamı duyur insanlara. Bunu bilsinler. Yaşadığımız hayatın değeri, Cenab-ı Celle ve Aleyh Hazretleri'nin nezdindeki değerlendirmesi en önemlisi budur. En doğrusu da budur. En doğru algılama, en doğru değerlendirme de budur. Neymiş dünya hayatının örneği neye benziyor? كَمَا اِنَزَنْ لَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَا اَخْتَلَطَ بِهِ fı أصبح هشيما تدروه gökten bol bol yağmur yağıyor bereketli yağmur yağıyor yağın bu yağmur sebebiyle ölü arazi diriliyor bol yemyeşil yeşillikler rengarenk çiçekler arazi güp güzel hale geliyor şimdi yeşilliğiyle beraber çiçekleriyle beraber güp güzel hale gelen o arazinin o güzellik manzarasını bir gözün önüne getirmeliyim buyuruyor. Bir de kısa bir süre sonra onun kupkuru olduğunu, rüzgarların o yeşilliklerin hepsini kuruyan yeşilliklerin hepsini havaya savurduğunun, ortada yeşillik namına hiçbir şey kalmadığını bir düşünün. İşte dünya hayatı bundan ibarettir. Bir varmış, bir yokmuşa dönüveriyor. Trakya bölgesinin yazı çok kısa zamanda geçer, yeşilliği çok kısa zamanda yok olur. Bakıyorsun... ...arazi yeşil. ...aradan bir ay sonra gidiyorsun... ...bakıyorsun sap sarı yeşillik namına... ...hiçbir şey kalmamış... ...bir varmış... ...bir yokmuş... İnsanoğlu da hep öyle değil mi... ...bir çoğumuz, ...şu gözümüzü bir yumuyoruz... ...annemiz vardı, babamız vardı... ...veya dedemiz vardı, nenemiz vardı... ...onların bizi kucaklarında sevdiği günleri hatırlıyoruz... ...bir de bakıyoruz ki... ...nerede onlar... ...arasak bulamayacağız... Babacığım desek, buyur yavrum diyemeyecek bize. Dedeciğim desek, sarılamayacak bize. Yok çünkü ortalıkta. Biz de öyle değil miyiz kıymetli dostlar? Bugün buradayız. 50 sene sonra gelenler bizim neyimizi görebilirler ki? 100 sene sonra gelenler bizim çocuklarımızı da göremezler. Hepsi bir varmış bir yok. Mu? 50 sene 100 sene beklemeye gerek var mı? Can dışarı çıkmaya güvenimiz var mı? Güvencemiz var mı? Yok. Camiden dışarı çıkmaya güvencemiz yok. Bir arkadaşımız anlatmıştı. Böyle bazı enteresan hadiseler insanın aklından hayalinden kolay çıkmaz. Esnaf arkadaşımız. Lalil'de seneler öncesinde. Laleli'de diyor biz çıktık dışarıda oturuyoruz arkadaşlarımızla beraber. Sabah erken saatte. Yukarıdan dükkan sahiplerinden birisi gelmiş. İnmiş arabadan gelmiş gelmiş. Tam dükkanın öne gelmiş. Kepenkleri açmak için. Çökmüş oraya. Dip taraftaki kili açacak. Çok bir yerde duruyor diyor. Sallanma yok. Baktık adam hala orada duruyor. Ünlü halimler. Baktı ki adam oturmuyor yatmış yere. Koştuk gittik baktık adam ölmüş. Evinden çıkmış para kazanmak için. Arabadan inmiş işine gitmek için. İş yerine gelmiş anahtarı cebinden çıkarmış işine açıp para kazanmak için. Kilite kadar inmiş. Kiliti çözmek için. Ama gel gelelim ki bir varmış, bir yokmuş o dönüşü verdi. Elde anahtar, bir elde anahtar, öbür elde kilit ama açan yok. Açmıyor el. Bugüne kadar açan el açmıyor. Kepengi kaldıran el kaldırmıyor. Şimdi kaldırmıyor. Hep böyledir kıymetli dostlar. Yakınlarımızın, dostlarımızın, sevdiklerimizin sevdiklerimizin Ölüm haberlerini duyduğumuz zaman hep buna benzer şeylerdir. Bizimki de buna benzer olacaktır. Bir varmış bir yokmuşa dönüşecektir. Cenab-ı Hak Cellevâne Hazretleri bize kendisi anlatıyor. Kulların dünya hayatı buna benzer. Sizin hayatınız buna benzer. yeşil, güzel. Güzel mi güzel. Ne kadar güzel. Çi çiçekleriyle beraber, bol yeşilliğiyle beraber albenisi mükemmel. Ama bir aradan kısa bir zaman geçiyor. Bakıyorsun ki bir varmış, bir yokmuş. Bakıyorsun bir var, bir, bir varmış, bir yokmuş. Aleyhisselatü vesselam efendimiz Hazreti Ebu Hureir Araziyyallah Efendimizi yanına alarak bir gün Medine Müneverin dışına doğru çıkıyorlar. Çıkarken Medine Müneverin dışında, affedersiniz bir çöplükte. Yırtılmış, eski çöpe atılmış elbiseler var. Affedersiniz, e, yenmiş, kesilmiş olan hayvanların, kimiklerin artıklarından var. İşte çöplerde neler olursa benzeri şeyler var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'e, ya bahir. Ey Ebu Hureyre, şu gördüğün eski elbiseler sıfır kilometreydi, yepyeni mükemmel idi, bu hale geldi. Bu gördüğün kemikler zamanında kuzuydu, seviliyordu, geziyordu, tozuyordu. Efendim orası senin burası benim diyordu. Ama şimdi kemik haline geldi, bu şekle gelmiştir. Bu gördüğün eskilerin hepsi yeniydi. Bu gördüğün eskilerin çöpe atılmışlarının hepsi bir zamanlar iyiydi, güzeldi, mükemmeldi, albenisi vardı. Ama şimdi bu hale geldi. Dünya hayatı budur, insan da budur. Allah Celle Celal'e bu örneği veriyor kıymetli dostum. Gençlik fotoğraflarınız varsa, gençlikte fotoğraf, gençlikteki fotoğrafınızla şimdiki fotoğrafınız arasında bakın, gençlik bir varmış bir yokmuş. Çocukluk halimiz bir varmış bir yokmuş. Kendi çocuklarımızın efendim ilk günlerindeki halini hatırlıyoruz, bir de şimdiki hallerini hatırlıyoruz. Bu o mudur değil midir? Benzetmekle de bazen zorlanıyoruz. Geçen kolay geçip gidiyor. Ve kain Allahu ala Allah Celle ve ala Hazretleri her şeye kadirdir. Tefsirde diyor ki: "Özgürüllü kavmike ve beyin hale dunyave me'işeha fi zehretiha ve nadaratiha ve şer'ati zebaliha lilla ytpma'nu ve la ya'şifu 'aleyha fe la Hazretleri Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve bu talimatı vermesinin özeti şudur diyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen dünya hayatının misalini, örneğini, ümmetine beyan et. Onun güzelliği, yakışıklığı, albenisinin mükemmel olması efendim vardır ama bu güzellik çok kolay bir şekilde, seri bir şekilde elden çıkıyor. Seri bir şekilde elden çıkıyor. Bunu insanlar bilsinler de varım yoğum budur demesinler. Gönüllerini dünya takıp kalmasınlar. Aynen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bunu açıklar mahiyetli bir hadis-i şerifi ne güzel anlatıyor bunu. Sen kendini yolda yürüyen, gölgelenmek için bir yerde durak, bir durakta bekleyen yolcu gibi kabul et dünya hayatındayken. Ev'âbiru şebilin. Yolda yürüyen bir yolcusun, yolda giden bir yolcu. Yolculuk esnasında dinleneyim, piknik yapayım diye veya yemeğini, yemeğimi yiyeyim, ihtiyaçlarımı göreyim diye bir restoranta çekebilir. Ama ben bu restoranta kalıcıyım demez. Ben bu restoranda işimi görüp yoluma devam edeceğim de. Dünya aynen o restoran gibi değil midir? Hepimiz işimizi görümüz, görüp yolculuğumuza devam etmeyecek miyiz? Zaten devam ediyoruz. Yüzümüze kıl bitmemişti, tüy bitmemişti. Yolculuk devam ediyor bakın, kıl bitti. Simsiyah idi, bembeyaz oldu. Kafamız saçlarla doluydu, saçlar döküldü. Dizimiz, takatimiz yerindeydi, şimdi dizimiz tutmuyor. Efendim benimiz eskisi gibi değildir, gücümüz, kuvvetimiz eskisi gibi değildir. Dişlerimiz mükemmeldi, dişlerimiz eksiktir. Ve hepsi değişmiştir. Yani yolculuk devam ediyor. Yolculuk devam ediyor. Aleyhissalatü vesselam efendimize, şu dünya hayatının seri bir şekilde bittiğini ümmetine beyan et Habibim. Bunu anlamalıdırlar, anlasınlar diye ben de örnek veriyorum, sen de anla. Aynen o restoran misali kıymetli dostlar. Ne kadar güzel evimiz olursa olsun, ne kadar mükemmel iş yerimiz olursa olsun, bir gün mutlaka ayrılacağız. Ne acı örnekleri vardır. Vatandaş uğraşıyor, tazminat parası, emeklilik parası, onu satıyor, bunu satıyor, birleştiriyor. Kendime bir ev yapayım diyor, bir daire yapayım, bir ev yapayım diyor. Gözüne göre, gönlüne göre evini yapıyor. İçine ya hiç giremiyor veya girer girmez ruhunu teslim ediyor. O evi kendisine değil başkasına yapmış oluyor. Bunun örnekleri çoktur kıymetli dostum. Anlaşılması zor bir şey değildir bu ayeti kelime. Cenab-ı Hak Celle bunu anlayalım, düşünelim şeklinde böyle bir örnek vermiştir. Ee, yine aynı buna benzer yani yağın yağmur neticesinde e, yeryüzünde yeşilliğin çoğalması, güzelleşmesi ve daha sonra birden yok olması şeklinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu örneği e, önemine binaen başka yerlerde de zikretmiştir. Bir örneğini isterseniz yine müzakere ederek bu ayet-i kerimeyi geçeyim. Anlaşılması zor değildir burası. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Yunus süresinin 24. ayet-i kerimesinde innema ile başlıyor ayet-i kerime. Daha önceki derslerimde de ifade etmiştim. Innema ile başlayan cümleler Arapçada bir özelliği vardır. Innema ile enema ile başladığı zaman durum şundan ibarettir, başka türlü olmaz. Durum şundan ibarettir, kesinlikle başka türlü değildir. Başka alternatifi yoktur anlamına gelir. اِنَّمَا مَثَلُّ hayatid الدُّنْيَا Dünya hayatının misali, dünya hayatının örneği nedir buyuruyor Yunus suresinin 24. ayet-i kelimesinde. كَمَا <gülüyor> اِنَنْ زَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاقْتَلَ طَبِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَكُلُ Gökten yağmur yağıyor, yeryüzünün bitkileri gül bir şekilde yetişiyor, insanların yiyecekleri, hayvanların yiyecekleri mükemmel bir şekilde olgunlaşıyor, Hatta, eğer Aşk'ta zehirli bir şey varsa, o da çok fazla zehirli bir şey olabilir. Çünkü zehirli bir şeyin zehirli mükemmel şey olması gerekiyor. Çünkü zehirli bir şeyin tarlanın sahipleri, çiftçiler vesaireler tamam biz bu sene köşeyi döndük diye de seviniyorlar. اتَهَا اَمْرُنَا لَيْلَنْ اَوْنَهَارًا Bir de bizim emrimiz bir kasırga gönderiyoruz. Veya bir sel felaketi gönderiyoruz. Bir felaket gönderiyoruz. Afati semaviye ve afati araziye bize göre sınırlı olsa da ilahi kudret karşısında sınırlı değildir. Afati semaviye ve afati araziye. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir felaket gönderiyor, ya bir sel felaketi gönderiyor veya bir yanar dağ gönderiyor, fışkırtıyor alevler veya birdenbire bir kasırga gönderiyor. Dün bahçede mükemmel olan, çiftçinin gözünü gönlünü doyuran o tarlada hiçbir şey kalmıyor. Her şey birdenbire yok oluyor. فَجَعَلَّهَا حَصِيْلًا كَأَلَّمْ تَعْنَ بِالْاَمْسِ Sanki o bahçe dün yok. Gidiyorsun bahçenin haline bakıyorsun. Dün öyle değildi orası. O bahçe, dünkü bahçe başka, bugünkü gördüğün başka bahçe başka. Dünkü alan başka, Allah muhafaza buyursun. 17 Ağustos depreminde, değil mi? Ne olmuştu? Akşam mükemmel olarak daha önceden yapılmış olan binalar, sabahleyin kalktığımız zaman birçok bölgeler, birçok sokaklar, birçok binalar bir varmış bir yokmuşa dönüşmüş. Akşam başkaydı sabah başkaydı. Bu ayette Yunus suresinin ayeti kelimesinde Allah Celle ve Aleyh hazretleri efendim, bahçelerde, tarlalarda ki ekinlerin birden gelen bir felaket neticesinde yokluğa tebeddül edeceğini örnek olarak veriyor. Dünya hayatı da bundan ibarettir buyuruyor Allah Celle Zilaluhu. Şimdi geldim. Ayet-i kerimenin bir sonraki bir sonraki ikinci ayet i kelimeye geçiyorum. Bu ayet bu i kerimeyi Cenab-ı Hakk, Vekalallahü ala Kullarım ben her şeye kadirim. Birden yok ederim, birden var ederim. Benim var etmeme, yok etmeme sınır yoktur. Gücüm nihayetsizdir buyuruyor. İkinci ayet-i kerime: El-malu vel banu zinetul hayati Kullarım mal ve evlat, çocuklar dünya hayatının şecidir. Genelde Araplarda da bu böyleydi, Türklerde de bu böyledir, dünya insanlarında genelde böyledir, erkek çocuğunu daha çok tercih ederler. Yani erkek çocuğu, erkek çocuğu hayat şartlarına daha mukavemetli, insanın kendi neslini devam ettiren unsur kabul edildiği için erkek çocuklara karşı daha fazla ilgi, alaka, muhabbet vardır. Aslında kız çocuğu kendisini sevdiriyor, kız çocuğu sevilmez diye bir şey yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ...özellikle kız çocuklarını kim yetiştirirse... ...bir tane yetiştir... ...üç tane yetiştiren cennete girmiştir... Diyor. ...bir tanesi dedi ki... ...ya Resulallah benim üç tane yok iki tane var... ...sen de cennete... ...iki tane yetiştiren de cennete girer... ...bir başkası dedi ya Resulallah benim iki tane yok bir tane var ne olacak... ...sen de girersin cennete yeter ki... ...efendim cahiliyet devrinde... dili diri toprağa gömdükleri gibi... ...dışlayıp çocuğu yok ettikleri gibi... <gülüyor> ...varlığından rahatsız oldukları gibi olma... ...Allah'ımın bana ikram ettiği bir lütuftur bu... Sahip çıkacaksın dinine, namusuna, ahlakına, vatanına ve manevi değerlerine sahip bir çocuk olarak bunu yetiştireceksin. Allah Celle ve Ala Hazretleri bu sayede seni cennete koyacaktır. Cennete giriş sebeplerinden bir sebeptir buyurdu ve Vesselam Efendimiz. Onun için genelde biz ben'ün ifadesi geçtiği zaman yani erkek evlat anlamında gelen ayeti kelimedeki o kelime geçtiği zaman çocuk diye tercih ederiz, tefsir ederiz onu. Yani evlat sevgisi insanın gönlünde ayrı bir yeri vardır. Hiç kızı olmayan çocuğun kızı hep erkek çocuğu olan ister bir kız çocuğum olsun. Hep kız çocuğu olan ise insan ister ki bir erkek çocuğum olsun. Sonuç itibariyle Allah Celle Velal Hazretleri kullarım. Sizin dünyada iki tane varlığınız vardır. Birisi mallarınızdır, birisi de çocuklarınızdır. Benim benim diyeceğiniz servetiniz vardır. Bir de çocuklarınız vardır. Başka ne olabilir? Size ait olan benimdir, benimdir diyebileceğiniz mallarınız vardır ve çocuklarınız vardır. Zine tür hayatı dünya, bu ikisi dünya hayatının şüşüdür. Dünyada yaşayan insanın malı olacak, olmalıdır, helalinden olacak ve dünya hayatının şüşüdür. Oturduğun bir yer neresiyse oturmaya elverişli bir şey olacak değil mi? Ya koltukta oturuyorsun ya sandalyede oturuyorsun veyahut da yerde oturuyorsun. Neyse yani bulunduğun atmosfere uygun bir şekilde ihtiyaçlar giderilecek. Dünya hayatında da insanın bu ikisine ihtiyacı vardır. İbrahim Aleyhisselam Allah'tan evlat istemedi mi? Diğer peygamberler Cenab-ı Hak'tan Celle Celaluhu Zekeri Aleyhisselam evlat istemedi mi? Peygamberler Allah Celle ve Ala Hazretlerinden hep hayırlı evlat istemişlerdir. Salih evlat istemişlerdir. Halim, selim, sabırlı evlat istemişlerdir. Rabbi hebli milledünke zürriyeten tayyibe. Allah'ım bana tertemiz bir zürriyet nasip eyle diye yalvarmışlardır. Rabbi hebli minas salihin Allah'ım salihlerden bana da bir evlat nasip eyle diye yalvarmışlardır. Evlat dünyada dünya hayatının şüşüdür. Mal da dünya hayatının şüşüdür. Mal konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyada hiçbir şeye gıpta edilmez. Benim şuyum olsa benim buyum olsa benim şuyum olsa benim buyum olsa diye insan bir şeye gıpta etmesi caiz değildir. Ancak bütün dünya varlıkları içerisinde iki şeye gıpta edilebilir. Keşke benim de şöyle olsa. Ben de şöyle olsaydım. Benim, benim de şöyle şeyim olsaydı demek için iki tane müsaade vardır. Bunun dışında yok. Mesela ben şöyle düşünemem. Ya falanca arkadaşımın şöyle güzel bir arabası var. Benimki de öyle olsaydı. Benim de öyle bir arabam olsaydı demek arkadaşın arabasına gıpta etmek doğru değildir. Veya arkadaşımın mükemmel bir evi vardı ya. Benim de öyle bir evim olsaydı diye gıpta etmek doğru değildir. Ama iki şeye girda etmek doğrudur. La hasede illa fi Birisi nedir? Bir insana Allah Celle Celalü Mal vermiş, servet vermiş, imkan vermiş. O insan bu sahip olduğu malı sağa sola, öne arkaya tas tasadduk ediyor, harcamasını biliyor. Yani fakire veriyor, yetime veriyor, hayır kurumuna veriyor. Allah için, Allah yolunda harcıyor, harcamasını biliyor elinde uçacak olan, yok olacak olan, biraz sonra yok olacak olan servetini ebedileştiriyor. Ebedileştiriyor. Kesin olarak kendisine bağlıyor. Çünkü insan Estaizmillah وَمَا أَنْفَقْتُمْ min şeyin فَهُوَ يُخْلِفُ يُرْبِ السَّلَقَاتِ Allah Celle ve Aleyh Hazretleri bir defa Allah yolunda harcanan şeylerin <gülüyor> arkasını veriyor. Arkasında mutlaka onun yerini dolduruyor. Bir de Allah Celle ve Ala Hazretleri insanoğlunun dünyada elinden çıkardığını kars olarak kabul ediyor. Men vellezi yukredullaha kardan hesena. Ey kullarım sizden Allah'a güzel bir ödünç vermekle kim ödünç verecek? Sizden kim Allah'a ödünç verir? Allah'a nasıl ödünç vereceksiniz? Yani Allah için yaptığınız harcamaları siz bana ödülç veriyorsunuz ahirette gelince ben size vereceğim. Bir insan elinden sadakayı çıkardığı zaman nereye veriyor? Bir fakire veriyor, bir yetime veriyor, bir yoksula veriyor veya bir hayır kurumuna veriyor. Senin elin bir insanın eline değiyor, para elinden çıkıyor, mal servet elinden çıkıyor, bir ele değiyor. Senin elinden çıkmadan tabiri caizse Allah'ın eline teslim ediyorsun onu sen. Onu Mevla ben aldım kabul ediyor. Ben onu aldım. Kulum sen bunu böyle değerlendir. Ben lezî yukrudullâhe kardan hasenen fe yuza'ifahû lehû eza'afen Kim Allah'a Celle Celaluhu ödünç verecek? Allah Celle Celaluhu bu ödüncü kat kat artırarak yarın kendisine takdim edecek. Mevla'nın ödüncü ihtiyacı mı var? Haşa Mevla'nın ödüncü ihtiyacı yok. Hepsi onun zaten. Varlık onun, mülk onun, mal onun, her şey onun zaten. Ama sen, ben, Allah için böyle bir tasaplukta bulunduğumuz zaman biz onu Allah'a Celle Celaluhu sanki ödünç vermiş gibi oluyoruz. Ben onu kat kat sana vereceğim. Sizden birinizin bir kuzusu olsa beş sene sonra, on sene sonra o kuzu hala kuzu mudur bu yürüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kuzusu? Bir buzak hala buzak mıdır? Bir deve yavrusu beş sene sonra hala o yavru mudur? Değildir. Kocaman olmuştur. E sizin yanınızdaki suyu artıyor da bana gönderdiğiniz artmaz mı buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Yani Allah için verdiklerinizde ben artırarak size ahirette vereceğim. Demek ki sermayeyi insan Allah yolunda harcadığı zaman ebedileştiriyor. İşte bir insanın malı mülkü serveti var da vermesini bilir. Cömert insandır. Cömert insandır. Cömert olan insana imrenilir. Benim de böyle malım olsa ben de harcayabilsem demek doğrudur. Sadece benim de şöyle malım olsa, servetim olsa falan yaşasaydım demek dinen doğru kabul edilmemiştir. Beyhude bir e, duygu ve düşüncedir kıymeti dostlar. Şimdi bir ikincisi de kime imrenilir, kime gıpta edilebilir? Bir insana Allah Celle Celaluhu ilim ve hikmet vermiştir. Onunla amel ediyor ve o amel ettiği ilim ilmi de etrafa yayıyor. Ya Rabbi bana da böyle ilim nasip eyle, amel nasip eyle, ihlas nasip eyle, bu hizmeti bana da nasip eyle diye buna imrenmek caizdir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun dışında cömert olan insanın haline ve ilmiyle amel edip ilmi etrafa yayan insanın haline İmrenmenin dışında başka bir şeye imrenmek doğru değildir buyuruyor. Bu dini hizmetlerle meşgul olan kardeşlerimiz daha iyi bilirler. İşte cami yapanlar, kurs yapanlar, fakirlerle, hastalarla, yetimlerle, yoksullarla ilgilenenler bilirler. Çünkü devamlı bu manzarayı yaşıyorlar. Öyle insanlar vardır ki kıymetli dostlar, böyle Allah için harcamakta zevk duyar. Bulsa bir böyle güvenilir bir yer, güvenilir bir fakir, Yardım etmek için seve seve yardım eder. Bir hayır kurumu bulsa seve seve yardım eder. Yardım ederken de böyle yüzü gülüyor, tatlı konuşuyor, ondan sonra seviniyor. Böyle bir yer böyle bir imkan buldu diye böyle bir e, imkan kendisine Cenab-ı Hakk'a dileğiyle nasip etti diye. Bazı kardeşlerimiz mesela bir örnek vereyim size bir kardeşimiz telefon etti bana. Dedi ki hocam dedi sizin dedi caminin dedi avlusuna dedi bir şadırvan yapmayı düşünüyordunuz dedi. ''Evet.'' dedim. ''Yapacaksanız dedi, onu ben yapayım.'' dedi. Yani işçiliğini değil, parasını ben verin. ''Düşünüyoruz.'' dedim. inşallah yapacağız.'' falan. Aradan bir iki ay geçti. arada beni. ''Ne oldu hocam?'' dedi. ''Şadırvan meselesi ne oldu?'' dedi. ''Yani ben şadırvan yapacağım da nerede bu? Başlamadık mı? Başlayalım.'' İşte ''Öğrenciler istifade etsin, cemaat istifade etsin.'' Olduğu yerde kaşınıyor, rahat durmuyor <gülüyor> Yani illa bir harcama yapmak istiyor. Eğer sen şadırvan yapmayacaksın orada ben bu harcamayı başka yere yapayım diyor. Başka yere yapayım diyor. E bir başka kardeşimiz diyor ki hocam diyor ne kadar Kur'an-ı Kerim geçen seneler böyleydi. İki senedir, üç senedir bir kardeşimiz. Hocam diyor yazlık öğrencilerden ne kadar Kur'an-ı Kerim alacaksan, ne kadar Kur'an-ı Kerim dağıtacaksın hepsini ben vereceğim diyor. Hepsini ben vereceğim diyor. Geliyor kendisi soruyor, soruşturuyor. Şimdi insanda o insana Allah Celle Celaluhu varlık vermiş ama varlığın yanında da bir ne diye vermiş? Cümletlik vermiş. Ben kendisine bir şey söylemeden kendisi gelip yalvarıyor. Ne kadar Kur'an alınacaksa ben alayım diyor. Bir kardeşimiz dedi ki, hocam siz yazlık öğrencilere hediyeler falan veriyorsunuz dedi. Ne düşünüyorsunuz falan dedi. Bir tane bisiklet ben vereyim dedi. E, tava demişler ki, şey, tilkiye demişler ki tavuk eti yer misin? Gülmekten söylemiyorum demiş. Dedim olur dedim. Efendim iki gün önce fabrikadan sıfır kilometre, 18 vitesli, efendim amortisörü mükemmel, mükemmel bir bisiklet geldi tes getirdi bana teslim etti bisiklet bende hazır ben hazırım. Kime vereceğiz bu bisikleti? Yazlık kursta birinci gelen öğrencimiz bütün sınıflar içerisinde birinci gelen kimse? Ha şunu da söyleyeyim yani yazlık öğrencilerde sınırı yok. Küçük büyük falan hepsi geçer nedir. Siz de ben 18 vitesli bisiklet sahibi ben olayım derseniz gelirsiniz yazlık öğrencilere kaydolursunuz. birinciliği de kazanırsınız bisikleti siz de alabilirsiniz yani. Yaz sınırlaması yoktu. Diyeceğim yani servet sahibidir insan. Servet sahibidir ama harcamasını da biliyor. Nereye harcamasını biliyor. Bu hizmetler zaten başka türlü yürümez ki. Bu hizmetler başka türlü yürümez. Bir başka kardeşimiz, bir başkası vasıtasıyla kardeşim böyle bildiğin güvendiğin ne kadar hasta varsa mali durumu müsait olmayan, bol, e, ilacını alamayan ondan sonra sıkıntı olan varsa karınca kaderince elinden geldiği kadar yardım ederim demiştir bir başka arkadaşımıza. E, böyle sebepler olduğu zaman, benzeri ihtiyaçlar olduğu zaman bakıyorsun ki ben diyorum hastalara, ben hastalık çektiğim zamanında Sıkıntı da çektim, fakirlik de çektim, ilacı bulamamanız ne demek olduğunu biliyorum. Ben de var oldukça ben de yardım edeceğim diyor. İşte bunlar nedir? Varlığın yanında cömertliğin de en büyük nimet olarak bulunmasıdır. Bu insanlara gıpta edili. Tam tersini söylememe hadiyet yok zaten anlaşılmıştır. Tersini söylemeye hadiyet yok anlaşılmıştır. Adam bir sürü imkana sahiptir, maddi imkanlara sahiptir. Hatta şöylesi de vardır. ...çocuğu yoktur, ne oğlu vardır ne kızı vardır... ...bir köroğlu ayvaz kalmıştır... başka hiç, ...yani çocuğu olmamıştır... ...ama servet, malı fazla... ...öldüğü zaman nereye kalacağını da bilmiyor... ...kime gideceğini de bilmiyor... ...desen ki bir torba çimento al şuraya... Bana, dokun, ...bana dokunma der... ...üç tane beş tane tuğla al buraya... ...bana dokunma başkasına git... ...kime gidersen git diyor... ...aziz dostum... ...din hizmetleri sen yapsan da yürüyecektir... ...yapmasan da yürüyecektir... Bir yerde caminin temeli atıldı o cami olacaktır. Ben yardım etsem de olacaktır. Etmesem de olmayacaktır. Allah dinini tamamlayacaktır. Allah nurunu tamamlayacaktır. Eğer ben bir katkıda bulunabiliyorsam ben dine yardım etmiş falan değil. Ben kendime yardım etmişim. Ben kendime yardım etmişim. Ebedi hayatımı düzene koymuşumdur. Yoksa Allah'ın ne senin yardımına ne de benim yardıma ihtiyacı var. Fakir ettiğini benden zengin yapabilirdi. Zelil ettiğini benden aziz edebilirdi. Bana imkan verdiyse, veren odur. Vermesini bildiği gibi, almasını da bilir. Vermeye muktedir olduğu gibi, almaya da muktedirdir. Sen ben neyin hesabını yapmamız lazım? Elimdeki Elimizdeki serveti Allah'ın bir emaneti olarak görmemiz lazım. Ve mimma rasak nahum. Bizim size verdiğimiz rızıklardan harcıyorsunuz kullarım. Siz kendi malınız yok ki kendi malınızı harcıyorsunuz. Her Benimdir dediğiniz şey, benim size verdiğim rızıktır. Bundan harcıyorsunuz siz. Ama bundan siz harcamasını becerirseniz, bilirseniz, ben de sizi değerlendireceğim. Bana bo borç veriyorsunuz, ödünç veriyorsunuz. Kat kat bunu artırıp size vereceğim buyuruyor. Evlat, dünya hayatının şüşüdür. Hele, hele hele salih bir evlat olursa, hele hele salih bir evlat olursa, babasına saygılı, anasına saygılı, büyüklerine saygılı, Allah'ına secde eden, Celle Celaluhu. Rabbimin rızasını işliyorum diyen bir evlat olursa onun tadına doyum olmaz. Onun tadına doyum olmaz. Cenab-ı Hak hepimizi annelerimize, babalarımıza iyi evlat eylesin. Bizim çocuklarımızı da Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizlere karşı iyi evlat eylesin. Yanlış yollarda olanları, kötü alışkanlıklara muhtela olanları Rabbim hidayet. Hidayet nuruyla nurlandırsın. Hakkı ve gerçeği kavramayı, hak ve gerçek yolda yürümeyi onlara da nasip eylesin. Hilmetli dostlar, evladın kötüsü çok kötüdür. İnsanın dünyasını kendisine dar getirir. Evladın iyisi de çok iyidir. Dünya hayatının gerçekten süsüdür. Şöyle evladının secdeye doğru kapandığını bir gör bakalım. Kendi arzusuyla, kendi sevgisiyle. Ellerini kaldırıp Rabbenağfirli ve ye dediğini bir düşünün. Allah'ım beni bağışla, anamı babamı bağışla, bütün müminleri bağışla dediğini düşünün. Yavrumuzun bir başarı gösterdiğini Başarılı bir hizmet yaptığını gördüğümüz zaman gözlerimizi tutamıyoruz. Ağlıyoruz. Heyecanımızdan, sevincimizden ağlıyoruz. Bir defa daha söylemiştim onu. İki, bir iki sene önce. Eski cemaatimizden, dostlarımızdan birisi. Buraya gelmişti. Kendisi rahatsızdı. Biliyordum rahatsızlığını. Şeker rahatsızlığı vardı kendisinde. Dedim ki nasılsın, iyi misin dedim falan. Hocam, iyiyim dedi. Başladı ağlamaya. Allah Allah dedim. Şimdi acaba ne kara haberi söyleyecek? Üniversitede okuyan bir çocuğu vardı. Delikanlısı vardı. Meğer şeker hastalığı çocuğunda da çıkmış. Onu anlatacak bana. Onu söyleyeceği zaman kendi hastalığını anlatırken sıkıntı duymuyor. Efendim üniversitede okuyan yavrusunun, genç yaşındaki yavrusunun şeker hastası olduğunu anlatacağı zaman onu gündeme getireceği zaman ağlamaya başladı. Gözlerini tutamadı. İnci gibi yaşlar damlamaya başladı. Yani insanın evladına karşı ayrı bir sevgisi vardır. Evlat Dünya hayatının şusudur. Ancak kıymetli dostlar olaya e, at gözüyle bakmamak lazım. Şimdi affedersiniz atın gözlerinin etrafına böyle perde koyarlar adını bilmiyorum. E, etrafına sağ solu görmesin diye sağ solu görmesin sadece önünü görsün sağdan soldan etkilenmesin diye efendim gözünü sağdan soldan kapatırlar. İnsan Hayata bakarken, eşeğe bakarken, evladına bakarken böyle dar çerçevede bakmayacak. Kaldıracak her şeyi görecek. Yani evladımız bizim can ciğerimizdir. Efendim gözümüzün bebeğidir. Ancak evladımızı kefene girinceye kadar olarak gör, olan zamanını görmemek lazım, ötesini görmek lazım. Sen de kefenin içerisine girdiğin zaman salih bir evlattan bir şeyler bekleyeceksin. Bir şeyler bekleyeceksin. Bulabilecek misin, bulamayacak mısın? Çocuk küçükken çok sevilir de büyüdükten sonra aynı şekilde sevilir mi sevilmez mi? Sevilenleri var, sevilmeyenleri vardır. Onun için peygamberler Cenab-ı Hak'tan hep salih evlat istemişlerdir, hayırlı evlat istemişlerdir. Zürriyeten tayyib'e tertemiz bir zürriyet istemişlerdir. Biz de çocuklarımızın böyle olmasını sağlamamız gerekmektedir. Geçen hafta içerisinde Hemen komşu mahallemizde bir cinayet oldu, gasp olayı oldu. Kuyumcuya girdiler, kuyumcuyu efendim, vurdular bir kardeşimizi, dindar bir kardeşimiz, sohbetlere de gelen bir kardeşimizi. Cenab-ı Hak acil şifalar ihsan edesin. Ayrıca tanıdığımız kardeşlerini, yeğenlerini tanıdığımız bir kardeşimiz. Kuyumcuya giriyor, 22 yaşındaki bir delikanlı giriyor, 16 yaşında bir delikanlı, 20 yaşında bir delikanlı, 3 kişi gasp olayı gerçekleştiriyor. 16 yaşında, 20 yaşında, 22 yaşında bana intikal eden bilgilere göre şimdi. şimdi kıymetli dostlar 16 yaşındaki çocuk elinde silahla beraber gasp olayını yapıyorsa bu çocuğun anasının babasının halini bir düşünebilir misiniz? Böyle bir evlada sahip olmaktansa he? bir kediye sahip ol daha iyi değil mi? Yine? Kedin olsun, affedersin köpeğin olsun da böyle bir evlat olmasın. 16 yaşında, 20 yaşında süt gibi bir delikanlı. Bunun evlenmesi var, askerliği var. Ülke, vatan, din. Bundan çok şeyler bekliyor. Çok şeyler, hizmetler yapması gerekecek bir yaştadır. 16 yaşındaki çocuk hayatın daha körpesindedir. Ağzı süt kokuyordur. Efendim, elinde silahla beraber soygun olaylarına başlıyor. Soygun yapıyor. Ya adamın malını alıyorsun, canını ne istiyorsun? Ver altınları da, vermedi. Giderttin, aldın altınları. Bir tane cinayet işlemiş oldun. İşte gasp olayı gerçekleştiriyor. Ama adam hiç itiraz itiraz falan etmiyor. Adam vermem falan da demiyor. Efendim, istemiyorsun zaten. Ve önce senin canını alayım, sonra malını alıp gideyim. Senin canın benim için önemli değildir diyor. Bir başka yerde, kuyumcunun altınlarını alıyorlar. Adamı vuruyorlar. Öldürdükten sonra arabayla üzerinden geçiyorlar. Bu canavarlığın, böylesi, Efendim diğer canavarlar da yok ki ya. Bu ancak ancak kültürsüz, dinsiz, imansız, ahlaksız yetişen nesilde olabilir kıymeti dostlar. Ve kıymeti dostlar. Eskiden Türkiye'de anarşi terörden bahsediliyordu. Şimdi anarşi terör ikinci sırada kaldı. Anarşi terör ikinci sırada kaldı. Gasp ve hırsızlık birinci sıraya aldı. Gasp ve hırsızlık. Geçeninde bir gazetede yazıyordu. 17 yaşındaki çocuğun, 17 yaşındaki bir çocuğun, rakamlarda yanılabilirim ama... Benzeri bir rakamdı, 73 tane mi ne hırsızlık olayından tutuklanmış, 73 defa tutuklanmış salıverilmiş, 73 defa. 17 yaşındaki çocuk yani günde 2-3 defa tutuklanıyor demektir aşağı yukarı. Yani aklı başına geldiği günden sonra hesap ederseniz ya 16 yaşındaki çocuk 17 yaşındaki çocuğun 70 kere 73 kere emniyete hırsızlıktan dolayı değişik suçlardan dolayı gidip gelmesi söz konusu olabilir mi ya?